Er-Razık Allah azze ve celle'nin diğer isimleri Er-Razzaq, Er-Razık isimleri. er ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geliyor kardeşlerim. Zariyet suresi 58. ayet-i kerimesinde Allah azze ve celle buyuruyor ki: "İnne'llâhe hu'r-Razzaqu'l-Kuvvet'il-Metîn." İşte bolca rızık veren ve güç ve kuvvet sahibi olan Allah'tır. Yine diyor ki: Cuma suresi 11. ayet-i kerimesinde vallahu hayrul razikîn Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Haç suresi 58. ayet-i kerimesinde o innallaha lehu ve muhakkak ki en rızık verenden en hayırlısı Allah azze ve celle nedir? Yine diyor ki Maide suresi 114. ayet-i kerimesinde varzukna ve ente hayrul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 Allah Azze ve Celle bütün yarattıklarının rızkını vereceğine dair ne yapmıştır? Onları kefaletine almıştır, kefil olmuştur. Diyor ki Allah Azze ve Celle Hud suresi 6. ayeti kerimesinde وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي illa ala إلا عَلَى Yeryüzünde dolaşan ne kadar canlı var ise bütün hepsinin rızkı Allah Azze ve Celle'ye aittir. İne diyor ki Allah Azze ve Celle Ankebut suresi 60. ayet-i kerimesinde وَكَاَيِّمْ مِنْ tahmi لَا تَحْمِلُوا Allahu اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ Yarın için hiçbir biriktirmede olmayan, biriktirmesi olmayan hayvanların rızkını da sizin rızkınızda veren Allah Azze ve Celle'dir. Ve yine diyor ki Bakara suresi 212. ayet-i kerimesinde Vallahi yerzuku men yasha bi ghayri hisab. Allah hesapsız dilediğine hesapsız rızık verendir. İsra suresi 30. İnne Allah inna rabbeke yebsutu'r rizqa limen yasha ve yakdir. Muhakkak ki Rabbin dilediğine rızkı gelişleten, dilediğine de rızkı daraltandır Allah subhanahu ve taala. Allah subhanahu ve taala kardeşlerim kullarına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 Birincisiyle alakalı diyor ki Allah azze ve celle vallahu ceale min Allah sizin cinsinizden ne yaptı size eşler verdi ve ceale min ve hafide de çocuklar ve torunlar verdi kum min tayyibat ve sizi en güzel şeylerle rızıklandırdı e bil durum böyleyken siz batıla mı e, iman ediyorsunuz <gülüyor> ve binimetillah hum yekferun ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar diyor. Nahl suresi 72. ayet-i kerimesinde. ne diyor ki Allah azze ve celle Gafir suresi İsra suresi 70. ayet-i kerimesinde. Ve lakad kerramna bani biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Muhamennahum fil berri vel Onları karada ve denizde taşıdık. Ve ve razaknahum min at-tayyibat. Yani güzel şekilde onları rızıklandırdık. Ve faddalnahum ala katirin mimmen halakna tafdila. Ve yarattığımız birçok şeye de ne yaptık? Onları üstün kıldık diyor Allah azze ve celle. Ve ne diyor ki Allahul ce al ladzi ce'ale lekum el-ard karara Allah onları ne yapmıştır? Yeryüzünde oturmaları için onları e, yeryüzünde güzelce oturtmuş. وَالْسَمَاءَ بِنَاءَ Ve gökyüzünde onlara ne yapmıştır? Bir çatı yapmıştır. fi فَاَحْسَنَا سُوَرَكُمْ Onları en güzel şekilde yaratmış, suret vermiş. وَرَزَقَكُمْ مِنَا تَيِّبَتْ Ve sizi en güzel şekilde güzel rızıklardan vermiş. İşte Rabbiniz olan Allah budur. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَم۪ينَ Alemlerin Rabbi olan Allah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 ve الذين من قبلكم لعلكم تتقون sizi ve sizden öncekileri yaratandır Allah. Munur ki korkarsınız. Elledi ceale lekum el ardha ve es samaa binaa. Yani göğünüz için bir döşek, gökyüzünü de bir çatı yapmıştır. Ve enzele mine's samaa ma'an. Gökten size bir yağmur indirdi. Fe ahrace bihi mine's semarat sizlere oradan her türlü meyveler çıkardı. Rizkan lekum. Size bir rızık olarak.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 Elledi xalakakum Sizi yaratan sonra da size rızık veren, sonra sizi öldürecek sonra da diriltecek olan Allah'tır. Hel min şuraka ikum.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 celle. Ve ne diyor ki Allahu Zevce'l Fetır suresi 3. ayet-i kerimesinde: Ey insanlar, Allah'ın sizin üzerinize olan nimetini hatırlayın. Helmin min khaliqin gayrullah Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? La <gülüyor> illa Allah'tan başka ilah yoktur.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 yani gaybi olarak görmeden onlara vaad ettiği işte cennet, adın cennetleri bunlardır. İnna <gülüyor> kana Muhakkak ki Allah'ın vaadi gelecektir diyor Allah azze ve celle. Demek ki kardeşlerim, wa la yismâ'un fiha Onlar orada. Herhangi bir kötü söz söylemez, işitmezler. Ancak selam sözünden başka bir sözleri, tahiyatları, selamlaşmaları, yok bandan başkası yoktur. Wallahum rizqhum fiha bukra tanwa shiya. Sabah ve akşam onların için rızıklar vardır diyor Allah Azze ve Celle. Tilkel janna'tu lti nuru thum ibadina man kana taqiya. İşte diyor, kullarımızdan, işte bu cennet.